Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.